1532 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, bu zikirlerin her biri Uhud Dağı'ndan daha büyüktür, buyurmaları, Hazreti Peygamber bir keresinde Eşabına, herhangi biriniz her gün Uhud Dağı kadar amel işlemeye güç yetirebilir mi, diye sordular, eşab Kiram, ey Allah'ın Rasulü, böyle bir şey kim güç yetirebilir, dediler, Hz. Peygamber ise, buna hepinizin gücü yetebilir, buyurdular, Onların, Ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olabilir, demeleri üzerine de, Sübhanallah, Allah, I ortaktan tenzih ederim, Elhamdülillah, Allah, Ahamd ederim, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, ve Elahu Ekber, Allah her şeyden yücedir, kelimelerinin her biri Uhud dağından daha büyüktür, buyurdular.